San Salvador'daki Benjamin Bulum Çocuk Hastanesi'nde bir çocuk su istiyor. Ama tüm yalvarmalarına karşın doktorlar bu isteğini karşılıksız bırakmak zorunda çünkü midesinden aldığı kurşun yarası nedeniyle en az bir gün daha hiçbir şey içmemesi gerekiyor. Doktor Carlos Alberingo şunları söylüyor: "Nos encontramos en el área de cirugía general del hospital de niños. Aquí tenemos muchos de los casos con heridas por arma de fuego." Giovanni, Giovanni... San Salvador Çocuk Hastanesi'nin genel cerrahi bölümündeyiz. Ateşli silahlarla yaralanmış birçok çocuk getiriliyor buraya. Bu önümdeki çocuk dolabın üstünden düşen tabancanın ateş almasıyla midesinden yaralanmış. Çocuk annesine göre kazayla yaralanmış. Hastane personeli ise bu açıklamadan kuşkulanıyor kuşkuların kaynağı anlatılan hikayenin habire değişmesi belki çocuğun vurulduğu tabanca ruhsatsızdı belki çocuk kasten vuruldu ne olursa olsun doğruyu bulmak doktorların işi değil doktorların işi olup bitenin sonuçlarıyla uğraşmak orta Amerika ülkesi El Salvador'da silah kökenli şiddet salgını var adeta yılda 135 çocuk bu şekilde öldürülüyor tenemos varias causas en cuanto a lo que es los niños heridos por <gülüyor> de fuego aquí en nuestro país bu ülkede çocuklar o kadar farklı şekilde ateşli silahlardan yaralanıyor ki, burada savaş dönemi tecrübelerinin şartlandırdığı birçok kişi var. Bir şey oldu mu anında şiddete yöneliyorlar. Sık sık erkekler silahlı çatışmaya giriyor. Kadınlar, çocuklar iki ateş arasında kalıyor. Bazen kutlamalarda havaya kurşun sıkıyorlar. Bu da yaralanmalara neden oluyor. Havaya sıkılan kurşunlar yere geri düşerken beşiklerindeki bebekleri öldürdüğü oldu. Her yıl dünya çapında yaklaşık yarım milyon kişi küçük silahlarla öldürülüyor. Bu rakam hem çatışmalar hem de cinayetleri kapsıyor. Bu bölümümüzde silah edinmenin giderek kolaylaşmasının sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlarını ele alacağız. El Salvador'da iç savaş sona erdi ama bu savaşı körükleyen silahlar hala ortalıkta. Silahlar bu ülkeye farklı kaynaklardan geliyor. Bazıları lisanslı silah satıcılarından yasal biçimde alınıyor. Ancak çoğunlukla kaynak fiyatların da düşük olduğu kara borsa. Kara borsadaki silahların çoğu da 12 yıllık iç savaştan kalma silahlar. Fakirlik, suç ve nüfus fazlasıyla mücadele içinde bir ülke için korkunç bir miras bu. El Salvador'da iç savaş 1992 yılında sona erdi. Ancak ateşli silah kullanımı devam etti. Savaş sonrası dönemde ülke bir şiddet dalgasıyla karşı karşıya kaldı. 1990'ların ortalarında, yılda her bin Salvadorludan biri ateşli silahlarla öldürülüyordu. Bu Japonya ve İngiltere gibi sanayileşmiş ülkelerdekinden çok daha yüksek bir oran. 20'li yaşlarında eski bir çete üyesi olan Demon, dostları Bullet, Moreno ve Ringo'nun ...birer birer öldürüldüklerini söylüyor. Mermiyi tam şurasından yedi. 31'inde öldü tam yeni yıl harifesinde. Otobüslere biner biraz nutuk atardı. Yanlış otobüse bini vermiş. Rakip çeteden birileri varmış otobüste. Hiç nedensiz kafasından vurmuşlar. Moreno'da başka bir merminin kurbanı oldu. Kendi işinde gücündeydi. Ailesini geçindirmeye çalışıyordu. O da yine otobüsteydi. Hapisten yeni çıkmış birileri kendilerini kanıtlama havası içinde buna bulaşmış. İki kurşun yedi göğsünden. Bir diğeri de Ringo. Bir barda Fıçı Biran'ın musluğu yüzünden tartışıyorlar. Birden silahlar çekiliyor ve Ringo göğsüne üç mermi yiyor. Diğer adamın da göğsüne iki mermi isabet etti. İkisi de ölü gitti. And everybody's still... nüfusun yüzde yetmiş'i silah taşıyor bunu unutmamanız lazım şu anda hala savaş sonrası koşulları hakim Savaş yüzünden herkes silah kullanmaya o kadar alıştı ki bu devam ediyor aynı zihniyeti devam ettiriyorlar Herkesin silahı varsa siz de silahsız kalmak istemezsiniz korumasız kalmak istemezsiniz Gidip kendinize çocuğunuza birer silah alırsınız ama bu tamamen akıl ve mantık dışı çünkü şiddetten başka bir şey doğurmuyor. Damon eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde çete üyesiydi ve güvenliğini sağlamak için sürekli silahlı gezerdi. Fakat kendi ifadesiyle bazı yasal ve çetesel sorunlar nedeniyle El Salvador'a geri dönmüş ama şiddet El Salvador'da da yakasını bırakmamış. Bir gece bardayız yanlış kıza bulaşmışım birden sevgilisi ve bunun üç arkadaşı verdi. saldırdılar kendimi savundum ama silahlıydılar üçünün de silahı vardı büyük bir kavga patlak verdi beni dövdüler sandalyelerle vurdular üstümde şişeler kırdılar şişeyi boğazıma dayadılar beni öldüreceklerdi ''Böyle gitti bu iş. Sonunda vurdular beni. Üç yerimden vurdular. Bir bacağımdan, bir yan tarafımdan, tam şuradan kaburgalarımdan, bir de kafamdan. Şanslıymışım. Oradan çıkıp hayatta kalabildim. Kalkıp hastaneye gitmeyi başardım. Tedavimi yaptırıp evime gittim. Bunun doğru bir yol olmadığının kesinlikle farkına vardım.'' Silah piyasasında kara borsanın giderek büyümesine tanıklık etmiş bir kişi Amerikan televizyon kanalı CBS'in muhabiri olan Thomas Long. Long, 10 yılı aşkın süre... Orta Amerika'da yaşayıp çalışmış bir gazeteci. Bölgedeki durumu şöyle değerlendiriyor. Bence burası birçok yerden daha kötü. Çünkü savaştan kalma o kadar silah var ki ortada. Sadece savaş silahları da değil, insanların savaş boyunca kendilerini korumak için aldıkları şahsi silahlar da. Savaş sona erdikten sonra da piyasa patladı. Bence bunun bir nedeni, birçok insanın birden kendini güvenliksiz hissetmesi. Sivil halk arasında silah olmayanlar da silahlanmaya başladı. Savaşın sona erdiği 1992 yılından sonraki ilk 7 yıl boyunca El Salvador, yılda öldürülen kişi sayısı itibarıyla savaş zamanından daha şiddet dolu bir yerdi. Savaş sonrasındaki bu yıllar boyunca, ateşli silahlarla öldürülenlerin sayısı, savaş zamanındakinden fazlaydı. Son yıllarda silahla öldürülenlerin sayısı azalmaya başladı. Ama El Salvador hala dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Yerel polisle bir devriye turu sorunların boyutu hakkında bir fikir vermeye yeter. Silahlı soygun salgın halinde, adam kaçırma da öyle. Ve ülkede dev bir özel güvenlik sektörü gelişmiş. Başkent San Salvador'un oldukça yıkık dökük mahallelerinden Menikamos bölgesinde gezdiğimiz bir ev, ülkedeki silah sorununun iyi bir örneği. Evin iç avlusunun duvarları kurşunlardan delik deşik halde. Buranın özelliği varlıklı bir iş adamının çocuğunu kaçırıp buraya getiren çeteyle polis arasında silahlı çatışmaya sahne olması. Şiddetli çatışma sonunda kaçırılan çocuk iki çete üyesi ve bir polis ölüyor. Silahlar sadece insanlara verdiği fiziksel zararla korkunç bir maliyet yaratmıyor. Gerek El Salvador gerekse Orta Amerika'nın geri kalan kesiminde ekonomik etkisi de çok büyük. El Salvador hükümet bütçesinin %12'si silahlı şiddeti önlemek veya sonuçlarıyla ilgilenmeye gidiyor. Güvenlik ve sağlık sistemi üzerindeki yük de çok büyük. Dahası ateşli silahların yaygın kullanımı yabancı yatırımcıları da korkutuyor. Amerikalı gazeteci Thomas Long. A lot of Birçok yabancı şirket burada yatırım yapmıyor. Çünkü yöneticilerinin kaçırılmasından, öldürülmesinden korkuyorlar. Bu yüzden Costa Rica gibi çok daha huzurlu bir yer buluyor, oraya yatırım yapıyorlar. Bu durum hiç kuşkusuz ekonomik gelişmeyi de etkiliyor. Diğer taraftan sosyal gelişmeyi de büyük ölçüde etkiliyor. Çok saldırgan bir toplum bu. İnsanlar silahlıysa tepeleri attığı an silahlarına sarılmaya eğilimli oluyor. Tabi silaha dayalı şiddetten çekenler sadece gelişmekte olan ülkeler değil. This is a Glock 17. Uh, 17 is the model number. It's a 9mm. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir silah dükkanında atış hocası olan Nick Ant'ın bir tabancanın özelliklerini anlatıyor. Ant'ına göre Glock 17 en iyi tabancalardan biri. Çünkü hiç tutukluk yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri sivil halkın silah sahipliği açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesi vatandaşların silah taşıma hakkını garanti altına alıyor. Sonuç olarak Amerika'da özel şahısların elinde 200 milyon aşkın silah var. Bu neredeyse adam başına bir silah demek. Bu silahların büyük kısmı yasal ve ruhsatlı. Savunmaya yönelik veya avlanma amaçlı alınmışlar. Ancak bu silahlardan bazıları başka amaçlara hizmet ediyor. Silah kaynaklı şiddete karşı mücadele veren Teksas'ta bir sivil toplum örgütünden Glenn Lambert, harekete geçme nedenini şöyle özetliyor. Kardeş olan iki kuzenim var. Biri Meksika'dan Amerika'ya giderken yolda öldürüldü. Uyuşturucu işi yapıyordu. Tabancayla vuruldu. Bu olayın ailemiz üzerinde büyük etkisi oldu. Sonra onun kardeşi olan diğer kuzenim Texas'ın Galveston bölgesinde öldürüldü. Onu da amcam öldürdü. Amcam kendisini ve ailesini korumak için silah almıştı. Bir gün kuzenim onu çok sinirlendirdi ve amcam onu sahilde vurdu. Bu da olduğundan beri bizim ailede evde silah bulunması pek de iyi bir şey değil görüşü hakim oldu. Yani iki kuzenimi birden ateşli silahlara kurban verdim. Tabii birçok arkadaşımı da benzeri şiddet olaylarında kaybettim. Amerika'da silaha dayalı şiddet yetişkinlere özgü değil. Eski bir yasa dışı silah taciri olan Jose, çocukların bile ellerinde silah var diyor. Big guy kids... Sokakta çocuklar ellerinde silahlarla geziyor. 11'inde, 12'sinde, 13'ünde çocuklar bunlar. Ellerinde silahlar. Belki küçük silahlar bunlar ama yine de silah silahtır. Doğru yerden isabet ederse küçücük bir silah bile olsa insanı öldürür. Çocuklar çocuklarla kavga ediyor. Çocuklar sırt çantalarında silahlarla okula gidiyorlar. Ana babalarından aldıkları silahla okula gidip diğerlerini öldüren çocuklar var. Haberlerde görüyoruz. Bazı çocuklar okula tüfekle gidip sınıfa rastgele ateş açıyor. 4-5 kişiyi vuruyor. Bu böyle sürüp gidiyor. Bazı çocukların elinde yetişkinler gibi silahlar var. Az önce bahsettiğimiz Texas'ta sivil toplum örgütünden Florinda Green ise "Kız kardeşim okula gitmek istemiyor." diyor. My little sister. She she gets she's in 6 grade right now. Küçük kız kardeşim orta bire gidiyor ama okulda bazen can güvenliğinden endişe ediyor. Özellikle de çocuklar kavgaya tutuştuğunda. Televizyonda hep bunu seyrediyorlar. Bu onlara normal bir şeymiş gibi geliyor. Dinledikleri müzikte bunu duyuyorlar. Öldürüverin canım, birilerini vuruverin. Bundan zevk alacaksınız, bu size güç verecek deniyor. Öylesine acıklı bir durum ki bu.